1777 numaralı konu Hazreti Hüseyin'in hutbeleri. Hazreti Hüseyin karşı karşıya geldiklerinde Ömer bin Saad'ın kendisiyle kesinlikle savaşacağını anlayarak arkadaşlarına bir hutbe irat etti. Bunda Allah'a hamdüsen alır ettikten sonra şunları söyledi: Arkadaşlar içinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz. Dünya bozulmuş iyilikler gidip geride kötülükler kalmıştır.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 Ben ölümü bir saadet, zalimlerle birlikte ve onların idaresi altında yaşamayı ise bir zillet olarak görüyorum. Hurbin Yezidet, Temiminin ordusu Beyda denilen yere geldiğinde Hazreti Hüseyin arkadaşlarına bir hutbe irat ederek Allah'a Hamdüsenadan sonra şunları söyledi: Ey insanlar, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır.